telefonla ilgili birkaç ayar yapıyorum ses umarım iyi geliyordur sesim eğer geliyorsa bir küçük hatırlatmam twitter'dan ve facebook'dan paylaştığım adres üstünde bir konuşma balonu var o konuşma balonuna tıkladığınızda bir chat odası açılıyor 1990 style'a oradan bir şeyler yazarsanız mesajlarınız bana ulaşır sürekli oraya bakamıyorum arada gözüm orada olacak bir yandan da twitter'a bakacağım her türlü sabotajda açık yani rahat olun. Güç sizde ve bende paylaşacağız. Dinlemeye devam edin. 545 kişi daha gelince diğerleri kapıda kalacak. Bununla ilgili bir şeyler anlatacağım sonra ama dur şimdi biraz şarkı dinleyelim. Bugün hayatımın en cenabet günlerinden biriydi. Konuşacağız hepimiz. söylüyor unuttum. 8 kaldı iki kişi. ediyorum bir otomobilim var ama pek kullanmıyorum şehrin merkezinde oturunca ve hayatta daha çok şehrin merkezinde geçince otomobil kullanmaya pek ihtiyaç kalmıyor ben de kullanmıyorum yani ihtiyaç kalmamasının içerisindeki bir nokta da otomobille bir yerden bir yere ulaşmak o kadar büyük bir işkenceye dönüşüyor ki genellikle yürüyebileceğim yerlere yürüyorum Hava güzelse daha doğrusu son zamanlarda şöyle güncelleyebiliriz. Kar yağmıyorsa her türlü hava koşullarında motosikletimle veya işte ne bileyim motora binmek canım istemiyorsa metro ile ya da diğer işte dolmuşla vesaire bir yerlere gidiyorum. Bugün Ümraniye'de bir toplantı vardı. Toplantı yapmak toplantı yapmazsa Ölecek hastalığına yakalanmış e, bir ekiple toplantı yapmamız gerekti. Ümraniye ki yani benim gibi köprünün herhangi bir türebine yeterince alerjisi olan birisi için yeterince kabustu. Neyse efendim e, gitmemiz gerekti özetle. Yola çıktık ilginç bir şekilde artık neydi bu bilemiyorum ama İstanbul tarihindeki e belki birkaç günden birini yaşadık ve neredeyse Nişantaşı'ndan Ümraniye'ye hiç frene basmadan Boğaz Boğaziçi Köprüsü'ne dahil olmak üzere yağ gibi akıp gittik. Toplantımızı yaptık. Daha sonra dönüşümüz yani toplantımız saat 5'te bitti. Evde saat 11.40 geçe olabildik. Bunun bir var ama anlatarak kendimi yeniden o e, şeye sıkıntıya sokmak istemiyorum. Sizleri de meşgul etmek istemiyorum. Şu anda efendim siz beni dinlerken Habertürk'te Dünyanın Sırları diye bir program var ya. Öteki günden bak biraz kulak verelim. Zaman olay... Bu sesi tanıyorsunuz değil mi? Öne çıkıyor hem magazinleşiyor. Bunun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla burada şeylerin sanki odak... vakti varmış gibi de davranıyorsun, Bakın biz şimdi 25 senedir bu konunun mücadelesini, bilgi paylaşını veriyoruz. 25 sene gülen insanlar bize bu konuda şimdi takdir etmeye başladı. Bir süreçti o. Dolayısıyla bazı bilgiler zamanında vermi... vermezsiniz o bilgileri. Kaç yapayım derken göz çıkarırsınız. Dolayısıyla e, şu anda... Anlatacağımız tabii ki birçok farklı şeyler de olabilir ama bir anlamı olmaz. Çünkü e, bir içinde, bir koleksiz... saçı sakalı arttı. Söyledikleri doğruysa da yani ne yazık ki kendi kaderini yüzleşmekten kaçıramıyor. Biz şarkılara devam edelim, arada döneriz. Televizyon ekranlarında neler olduğunu. Şeytan sana diyor ki İşte bana şeytan diyen kibirli serseri geldi İhtiyarına Ben sana şeytanla konuşma dememiş miydim? Hayır, hayır, hayır. dışarı çık. Şeytan Şeytan her zaman daha orijinal değil mi ya? Daha insani değil mi? Şeytanın Avukatı filminden o tiradı tekrarlamak istemiyorum ama bize birazcık daha yakın herhalde. Neyse efendim şimdi bu radyo yayını ile ilgili birkaç baştan hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bir bu radyo yayını kaydedilmiyor yani bir daha dinlemek isterseniz böyle bir şey mümkün değil. İki bu radyo yayınının hiçbir amacı yok hiçbir beklenti içerisinde olmayın. Öyle bir içerik mesaj bilmem ne fayda kaygısı yok tamamen keyfine zevkine yapılan bir şey dolayısıyla çok fazla öyle beklenti içerisinde olmayın ee, diğer notlara gelecek olursak aslında bu gece sizleri yayına katmak mümkün olabilir mi mesela skype üstünden falan filan onu da düşünelim ama bu anlamlı olur mu gerekli midir onu da düşünelim bir yandan da bir şeyler dinlemeye devam ederim Bu gece Sohbet biraz geç başlayacak Pilavlı sohbetler az sonra Hoppa Biraz ses seviyeleriyle denemeler yapacağım Saçmalıklar olabilir Hadi loop bu bundan bir dakika bir loop çıkaralım. ama kusura bakmayın. Bunun üstüne biraz oynayalım şimdi. böyle tabi canlı mikser biraz riskli oluyor ama right bir şekilde benim mix masasında bir problem var herhalde bir atlamalar çatlamalar oluyor hiç oluyor mu yani değil mi neyse efendim şöyle bir yandan bu ses ayarlarını falan yapıyorum ses ayarlarını yapıyorum yapıyorum kimin bozduğuna dair de ciddi bir merakım var bu arada siz ne yapıyorsunuz ya hadi benim ne yaptığım belli böyle radyo yapıyoruz bilmem ne siz neler yapıyorsunuz? Yani bunun hakkında da bir merak içerisindeyim. Ders çalışıyorum, işte finallere hazırlanıyorum falan diyenler oldu. Finalle siz de kazanacaksınız gençler. Harika olacak hayatınız, okullarınızdan mezun olacak ve aydınlık geleceğe kucak açacaksınız. Aydınlık gelecekte sizi kucak açacak. Ee, neyse efendim. Yani şimdiden moral bozmaya gerek yok ama. Yani hayatı şu anda başlamış birisi olmakta istemezdim ya düşününce. Biraz daha bir şeyler dinleyelim. Ben şu ses ayarlarını yapayım. Sonra konuşmaya, okumaya. Pilavlı sohbete devam edeceğiz gençler. makrube var dedim. Geldiniz. Eliniz boş. Dönmeyeceksiniz. Oppa. Bu havalardan devam edeceğiz biraz. <gülüyor> Bazıları için yayın mı gitti? Şu an dinlemeye devam eden var mı ya? Bir problem mi var? yayın gitmiş, gitmiş benimle alakası yok serverla ilgili bir şey herhalde bu arada e, 197 ile 200 arasında gidip geliyor e, onunla da ilgili bir şey olabilir bu serverın limiti niye 200 kişi o da ayrı bir mevzu bunu nasıl yükseltebiliriz diye bir şey var her dosyasının içerisinde bir şeye denk gelmiştim ben size bir kere hatırlatmış olayım de. yani artık bir size kalmış bu beni dinlemekte olduğunuz şeyin, arayüzün sayfanın orada bir yıldızlama bir şeyi olması lazım. Orada sanıyorum böyle 5 yıldız aldıkça e, kapasite yükseliyor. Dinleyici kapasitesi. Gönlünüzden ne kapıysa verirseniz e, onun da hem size hem diğer dinleyicilere faydası olabilir diyerek yayına devam ediyorum. <gülüyor> internetten işte hani radyo yayını diyoruz da yaptığımız esasında bir radyo yayını değil de internetten sesli bir yayın yaparken konuşmak mı gerekir bir şeyler mi çalmak gerekir bilemiyorum. Yani bu yayına da bir şey düşünerek hazırlanıyor değilim. Dolayısıyla ne konuşmam gerektiği konusunda da bir bilgim yok ama konuşmamı istediğiniz bir şey varsa konuşurum. Bu arada çok enteresan bir şey var ya. Şimdi eee... Özellikle televizyon programında çok oluyor. Çünkü televizyon dediğimiz şey insanların elindeki uzaktan kumandayla sürekli bir arayışta e, gezindiği bir, bir medya. Hatta geçenlerde şey, Cuma akşamları Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans dersi veriyorum da orada bir e, son dersimizde şey olmuştu. Bir araştırma raporundan bahsetmiştim. Türkiye'de e, yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir şey olmadığı halde televizyonu izlemeye devam eden yani böyle lanet ede ede küfrede de televizyonu izlemeye devam eden insanların oranı yüzde seksendi. Avrupa Birliği'nde bu yüzde yirmi müydü yoksa yüzde yirmi miydi ikisinden biri yani arada üç katlık bir fark var. Dolayısıyla bizim televizyona karşı bitmeyen bir aşkımız var ki bu internette de farklı değil dünyada en çok video izleyen ülkeyiz yani en çok izleyenlerden biri değil en çok izleyeniz. Neyse efendim televizyonda da bir şey olmasa bile elimizde kumanda çata çuta çata çuta değiştire değiştire bir şeyleri arıyoruz. Bulana kadar da işte ya da artık bulduğumuzda yetiniyoruz falan filan. İşte bu safhada şey oluyor. Mesela işte benim programa denk geliyor. Cumartesi gecesi. Programa denk geldiğinde benim beni hiç tanımıyorsa hiç görmediyse ki bu büyük bir ihtimal işte bakıyor diyor ki işte bu adam kim Kadir Çöp Demire benziyor falan filan artık sesimi benzetiyorlar bilmiyorum yani ben o düşüncede değilim çünkü hayatım boyunca böyle konuşuyordum neyse şöyle bir şey var mesela bunu belirtme ihtiyacı duyuyor ee, işte sesi Kadir Çöp Demire benziyor falan ben hayatımın önemli bir bölümünü böyle geçirdiğim için, yani bunları duyarak geçirdiğim için artık çok bir anlam ifade etmiyor da mesela bu, bu bunu niye e, dile getirme gereği duyuluyor yani bu değiştirilebilir bir şey mi? Başka bir şekilde mi konuşmalıyım? Bu mümkün müdür? Yani siz mesela işte Barış Manço gibi konuşabilir misiniz ya hayatınız boyunca ya da başka biri gibi insan konuşmasının sesini değiştirebilir mi? yani bunun mutlaka bir tekniği yöntemi vardır ne bileyim işte bir şan eğitimiyle tiyatro eğitimine vesaire bu mümkündür de gerekli midir? bu bir, ikincisi yani bu mesela bir taklit imasıyla ortaya atılan bir iddiaysa çok garip bir şey değil mi? gecenin bu vaktinde bunu aklıma getiren neydi? neydi ha galiba ya chat sayfasında ya da twitter'da mı ne? birisi bir şey yazmıştı oradan aklıma geldi. Neyse efendim. Barış Manço dedi hadi ondan bir şey dinleyelim ya. Güzel güzel güzel geçecek bu gece. Hoppa. ses gidiyor mu gerçekten arada bir ya? Öyle bir şeyler yazanlar oluyor ama bilmiyorum yani. Benimle ilgili bir şey değil çok özür dilerim. Ama neden olmuş olabileceğine dair araştırmalarım sürüyor. Büyük büyük araştırmalar yapıyorum. Çok büyük. Neyse dinleyelim. <Gülüyor> efendim bir hatırlatmayı tekrar yapayım ee, bir şeyler canlı olarak yazışmak isteyenler için iyi seçeneklerden bir tanesi bu radyo yayını dinlediğiniz sayfadaki konuşma balonuna tıklayarak chat sayfasını açmak orada bir kutu var bu bir ikincisi şimdi bilgisayarda bir bellek problemi gibi bir şey var yani şu anda çalışan uygulamalar belleği bayağı yemiş durumda eee bir şeyi uygulamayı kapatacağım. O uygulamayı kapattığımda yayın gidebilir. Umarım böyle bir şey olmaz ama eğer yayın giderse en fazla 15-20 saniye sürecek. Dolayısıyla stay tuned be patient. Tamam mı sevgili dostlar? gün dönene dönence. Evet. Uygulamayı bir yandan yeniden başlatıyorum. Benim önümdeki şeye ekrana göre yayında bir kesilme olmadı. Ee, bu arada şu yönetim panelini yeniden açayım. Ya aslında bu, bu gece e, güzel ayrıntılardan bir tanesi de nazar değmesin. Chat odasında doğru dürüst bir muhabbet dönüyor. Yani bu çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Genelde oraya ee, espri yapma hevesiyle gelen bazı arkadaşlarımız oluyor çok özledik mi onları hayır ama ihmal ederler mi o da hayır mutlaka geleceklerdir hazırlıklı olalım neyse efendim şu anda bakıyorum bilgisayarımda çok az bir, çok çok az bir rahatlama olmuş durumda daha rahatlatıcı bir replikle devam edelim isterseniz bu güzel sohbete ne dersiniz Aynen. Sen ölmedin demek Sen de ölmemiştin Ama ben seni öldürdüm diye Yıllarca dört duvar arasına gömdüler <Gülüyor> Geldin Yıllarca bu sırrı yüreğimde saklayamadım Babana söyledim Barış için Seni görmek Doğruları sana söyletmek için geldim Belki o zaman acım hafiflerdi. Seni affederdim <Gülüyor> Şimdi af yok mu? Canlı canlı yaramı değdiniz. Ama dostluk biz iki dosttuk. Yalnız iki ölüydük. Gene de dosttuk biz. Şimdi ölüler çoğaldı. Acılar büyüdü. Gerçekler yalan oldu. Dostlar düşman. Desene, yol ayrımına geldik. Halt etmişsin. Yol ayrımına yolu olanlar gelir. Bizim gibi adamların hayatta hiçbir yolu yoktur. Vay ana vay, replikleri duydunuz değil mi? Yolu anca yolu olanlar gelir. Devam edeceğiz. Yola geleceğiz. Yola geleceğiz. başaracağız Başka çaremiz yok. Hoppa Emperyalizm maşası Deli silahlı faşist çeteciler Canice saldırılarını arttırarak sürdürüyorlar Neye yaklaşıldıkça yetişçilerin saldırganlıkları artıyor. Sokaklarda, kahvelerde, duraklarda insanları kurşunlamakla yetinmeyip... Evlerin kapılarını çalmaya, ünlü tevlerin devrimci aydınların üstüne ölüm kusmaya başladılar iş. Bununla da yetinmediler. Bombalı paketler ve ardından organize ettikleri kardeşeyle dünyayı kana boyamayı sürdürüyorlar. Karıştıranlar bunlar değil tabii. Çünkü emperyalizmin ilk tezgahı değil bu. Dünyanın birçok yerinde aynı oyunu oynadı, oynuyor. birleşik cephe oluşturması gereken devrimci güçlerin bu günden daha da bölünmesi Tabii bunun da emperyalizmin bir rolünü olduğunu gözden tutmuyorum ancak yüzünde bunca örneğini gördükten ülkemizde bunca deneyden geçtikten sonra hala bu kadar kolay oyuna gelmemizi bir türlü anlayamıyorum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 güveniyoruz abi. Size işçilere güveniyoruz. Bana güzel haberler yazmanı bekliyorum. Sizin o sade gösterisiz fakat doğru, sağlıklı gelişmenizden aydınlık haberler yaz. Herhangi bir toplumda olabilecek en aşağılık yaratık haindir. Bir insanın taraf değiştirmesi, o taraftan kopması hatta kendi tarafını eleştirmesi nefretle karşılanır. Düşman zaman zaman saygı uyandırabilir ama hain daima mahkum edilir. Hainler öylesine aşağılık sayılırlar ki Dante'nin cehenneminde bile en aşağılık mevki yakınlarına ve vatanlarına ihanet edenlere ayrılmıştır. Cinsel suç işleyenler, katiller, zındıklar, sapıkkınlar, ırz düşmanları, büyücüler, hırsızlar ve riyakarlar, Dante'nin cehenneminde hainlerden daha itibarlı bir konumdadırlar. Bir tarafın birisini hain diye suçlaması, genellikle öbür tarafın onu kullanması anlamına gelir. Öbür taraf onu fütursuzca dünyanın gözü önünde sergiler. Kişiden kendi tarafına bağlı kalmasını bekleriz. Hain ise kendi topluluğunu terk etmeye zorlanır. Güçlü aidiyet duygularıyla belirlenmiş bir yapıdan dışlanır. Topluluk içinde yaşam ancak böyle duygular sayesinde anlam kazanır. Birisinin aidiyet bağını koparmaya karar vermesi herkes için bir darbedir. Topluluk üyeleri bu kopma ve eleştiri karşısında kendilerini yeniden değerlendirme yoluna gidecek yerde birbirlerine daha da sıkı kenetlenir ve haini mahkum ederler. Topluluklar kendi eylemlerini, özverilerini ve kendi bağlılık duygularını nadiren sorgularlar. Çünkü böyle bir sorgulama sırasında kendi kararları sınanmış ve tehdit edilmiş olur. Yıllar yılı birlikte yürüyüp şarkı söyledikten, yıllar yılı birbirlerinin sırtını sıvazladıktan, tasada ve kıvançta ortak olduktan sonra, bütün bunların ardından sorulacak bir soru hatta kuşku olarak yorumlanacak bir ima bile hepimize yöneltilmiş bu uyarı bugünümüzü, dünümüzü, yarınımızı tehlikeye sokan bir tehdit olarak algılanır. Bu tehdit hainin kişiliğinde somutlaşır. Topluluğun tarihsel gelişimi çelişki ve tutarsızlıklarla dolup taşıyor olsa bile hain daima şimdiki zamana göre yargılanır. İnsan daima şimdiki zamana ihanet etmiştir. Hainin kim olacağı, o andaki yapı ve o andaki güçler dengesi tarafından belirlenir. Hain, topluluğun geçmişiyle tam bir tutarlılık içinde olabilir. Ama topluluk değişmemişse, tukaka edilenler her zaman bu kişiler olacaktır. Bunlar, umarım, aklınızda bulunacaktır efendim. Devam edelim bakalım böyle güzel alıntılar. Sabahtan beri biliyorsunuz, bugün görücü gelecek. Şunu daha önce süpürseydiniz olmaz mıydı? Ha. Ha, sen de koyun şöyle, tamam. Kızım, sen de şunu daha önce dikseydin ya. Hayır, ille de yumurta kapıya gelince. Bırak sen de fotoroman okumayı. Sırası mı şimdi? Nerede kaldı şu ananla İsmet? Baba, sen böyle dolaşıp durursan nasıl dikerim? Hah, geldiler işte. Kaldır şu süpürgeyi ortada. Şu kutuyu da kaldırın. Hah. Hadi sen de artık kopar şunu kızım oldu. Nezaket. Duydum duydum açıyorum. Hadi kızım bitir artık şunu rezil olacağız. Yaşar bey bak kim geldi. Efendim. Bilsen eksiktir. Ya öyle mi? Demek beni bekliyordunuz. Çikolata getirdim size. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye. Efendim çok iyi gördüm sizi. Geçen sefer biraz sinirliydiniz. Şimdi daha sinirliyim. E, ya e, nasılsınız? Aman maşallah. Pek de büyümüş. Hürmetler nasılsınız Fikret Hanım? <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> hoş geldiniz Vecihi Bey. E, hoş bulduk. Oturalım şöyle. Şöyle buyurun. Siz de buyurun. Ben de ilişim şöyle. Yaşar Bey ayakta kalmayın Allah aşkına. Evet. Efendim, ziyaretimin sebebine gelelim? Hiç gelmeyelim. Ben senin niye geldiğini biliyorum. Sahi mi? Niye geldin bakayım? Kızımı isteyeceksin gene. Evet, nereden bildiniz? ve adam, bu kaçıncı isteği için. Ben sana kız vermem. <gülüyor> Verirsiniz. Vermem. Verirsiniz. Vermem. Hı. Verirsiniz! Vermem yahu! Allah Allah! Senin gibi deliye kız verilir mi? Aa, Aman Yaşar bey, benim nerem deli? Sen değil misin boyuna evimin üstünde uçakla grrrr grrrr diye dolaşan? Evimi tepemize yıkacaksın arkadaş! Çok haklısınız efendim, ben de sizin yerinizde olsam vermem. Ha? Peki öyleyse niye istiyorsun? Ne istiyorum efendim? Kızımı istemiyor musun? A Aman efendim siz verdikten sonra niye istemiyorum? Öpeyim. Bırak. Nezaket. Nezaket. Bu adam beni deli edecek. Ha Yaşar Bey deli dediniz de aklıma bir deli fıkrası geldi. Bakın anlatayım çok komik. Ee, efendim delinin biri bir gün. Hay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ee, e, efendim delinin biri bir gün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> delinin biri bir gün. <gülüyor> Anlatamayacağım Ya benim başımdan be. Hayata karşı amaçlardan bahsederim efendim Hayatını planla Amaçlarını gerçekleştir Hayattan ne beklediğini bil Hiçbir şey seni yolundan alıkoymasın Azim ve disiplin sayesinde Yapamayacağın şey yoktur Bunu başaracak yeteneğe kesinlikle sahipsin Bu sözler böyle Sürüp gider Ana babalar, hocalar, psikologlar en iyi arkadaşlar hepsi bunları söyler ve sen de bunları tekrarlar ve hepsine de inanırsın. Bütün bunların ne kadar saçma olduğu bir gün şu ilanı okuduğun zaman kafanadan keder. Yüzünde kararlı bir ifade okunan eli yüzü düzgün orta yaşlı bir kadın fotoğrafının altında bu kadının belirli amaçları var diye yazıyordu. Ve biz de onu oraya ulaştıracağız. Borç vermek isteyen bir bankanın reklamıydı bu. Bankalar, hükümetler, şirketler, meslek kuruluşları, toplumun yapısını planlayan ve yürüten bütün kurum ve insanlar bizim bir takım amaçlara sahip olmamızı isterler. Ayrıca bu amaçları gerçekleştirme yolunda kararlı olmamızı, böylelikle davranışlarımızın da önceden kestirilebilir olmasını isterler. Amaçlarımız aracılığıyla üzerimizde totaliter bir denetim kurarlar. Davranışları anla Önceden kestir ve denetle 20. yüzyıl biliminin Özellikle de bir davranış bilimi olan Psikolojinin sloganı budur Psikolojinin hedefi budur Peki bu hedef kimlerin çıkarlarına hizmet eder? Davranışlarımıza ilişkin Toplu bilgi Endüstri sonrası düzenin gücünün kaynağıdır Davranışlarımıza ilişkin bilgi Bu düzenlerin Bizleri denetleyip sömürmesini sağlar Bilgi güç demektir Örneğin kimi İskandinav ülkelerinde ve Almanya'da ülke çapında bir nüfus sayımına halkın karşı çıkması işte bu yüzdendir. Bilgi toplama hakkımızda öğrenilecek ne varsa hepsini titizlikle tasnif eden ve bunları birbirleriyle paylaşan şirketlerin başlıca faaliyet alanlarından biridir. Ne zaman bir anket formu doldursak, ne zaman bir banka kartı için başvuruda bulunsak, ne zaman bir kitap kulübüne üye olsak onlara bilgi sunarız. Üzerinde hiçbir fikir yürütemeyeceğimiz herhangi bir konu yok mu? Kurulu düzen bizim için planladığı her şey hakkında bir fikir sahibi olmaya yöneltir bizi. Anketlerde şunu ya da bunu ötekine tercih etmek yerine bir fikrim yok diyenlerin çoğunlukta olduğunu gösteren bir kamuoyu yoklamasına rastlamamamız çarpıcı değil mi? Yönetenler sürprizlerden hoşlanmazlar. 20. yüzyıl insanı için sürpriz üyesi hızla ortadan kalkmaktadır. Sürprizler yöneteni şok eder. Sürprizler hem bizim planlarımızı hem de onların planlarını bozar. Sürprizler amaçların ve hedeflerin önünde duran bir ara engeldir. Düzen önümüzdeki yıl neye kaç para harcayacağımızı, kimin nerede ne kadar süre tatil yapacağını, hatta tatildeyken kaç kişinin boşanmak için avukat hizmeti talep edeceğini bilir. Pazar araştırmacıları, psikologlar, sosyologlar hakkımızda topladıkları bilgiler ışığında insan davranış ve amaçlarını anlayıp bunları önceden kestirmeye çalışırlar. Sonra da toplum mühendisliğinin ve kamuoyu yönetiminin çeşitli yöntemleriyle insan davranışlarını denetlemeye ve etkilemeye çalışırlar. Belirli bir davranış kalıbı saptayıp tipik bir davranış biçimini öngördükten sonra bundan yarar sağlayabilmek için o davranışı güçlendirmeye çalışırlar. Çikolatadan tavaya, prezervatiften mayo'ya kadar akla gelebilecek her şeyin üretimi düzenin bize empoze ettiği, önceden kestirilebilir davranışlara dayandırılır. İşte böyledir bu işler. Alo ben Abbas. Ben Kemal. Geliyorum Alo Ben Kemal, geliyorum Telefon eden Kemal Bey, buraya geliyorum Alo Ben Kemal, geliyorum Geliyor buraya. Tekfur Hanım, İbrahim sen kolla. Yoruldum. Gel, seni bekliyoruz. Gel. Şimdi geliyor. Başka yerlere gittin? Almanya'da ziyangcı? Aslan avına gittim. Ziya. Evet. Efendim abi? Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer be? Aman abi ya, olmaz olur mu? E evet, tabi Afrika'daki kadar bol değilse de. İşte üç beş tane buldum. Alman aslanı, alman. Amca, hadi şu aslan avını alman. Ha, evet. Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik. Etrafa doğaldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken... Ee? ...birden onu gördüm. Aslanı! Aslan kaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz. Allah Allah, boyu on metre Aslanın boyu on metre mi? On Ziya <gülüyor> On metre değilse de beş metre var Ziya Yani aslan kadar aslan Hemen doğrulttum tüfeği Tık, tüfekte kurşun yok Oğlan Allah'tan üstümde çakı var Hemen çektim çakıyı Açtım Sonra amca ...atladım aslanın üstüne. Karnına tak tak tak tak tak. Ya çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm, öldürdüm abi ya. Bacaklarını ayırdım aslanın. Sus lan, şimdi ben seni öldüreceğim ha. Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana. Aşk olsun abi ya. Sen bu... kimde varış ona dünya olmaz annemin nikahını önce gösterir ama elletme dedi canım şurada nikah kaldı İşlerimi bir yolda koyayım hemen annemden isteyeceğim seni sahi mi? Tabi Ay <gülüyor> dur ay bir, bir dakika kız, dur bir yana kız. Dur. Dur. Ay dur. annem kızıyor yapma. Aa ya. annene bırak bu başta önce şimdi. olmaz ki. Du, dur dur. dur, ya, dur. Amca atıldık. Ne var lan? Babam yemeğe çağırıyor seni. Geliyorum. İyi geceler. Sana da. Oh, <laughs> Şimdi başka bir şeyle uğraşıyordum da kusura bakmayın. Yani yayınla ilgili bir şeyle uğraşıyordum. Ee, Seni görmem imkansızı dinledik. Çok mutlusun şarkısıyla. Seni görmem imkansız ikilisini. Ee, programımda da konuk etmiştim. Sosyal medya programında. Çok güzel canlı performanslarıyla bizlerle birlikte olmuşlardı. Bahsedeceğim konu da şu. Aklıma getirdi. İçeride. Bir belgesel var, İstvıde Dijitürk abonesiyseniz ben değilim. Ee, İstvıde yayınlanmıştı. müjde e, müjde etkin imzalı. Bir yandan ona bakıyorum da şimdi bende bir DVD kopyası var. Ee, orada e, ben de röportaj yapılanlardan biriyim. E, i̇zlediyseniz benim de görüşlerime denk gelmişsinizdir. Neyse seni görme imkansızın. Müzik telif hakları ile ilgili e, oldukça ilginç görüşleri var belgesenin sonuna doğru e, şeye geliyor yayına geliyor bir yandan tam o kısmını e, bulmaya çalışıyorum sizlerle paylaşmak için böyle tabi canlı yayın sırasında bunları yapmaya çalışınca da e, o, o çok enteresan bir yasa oturtmak lazım bu ne? Allah Allah Allah Allah bir dakika o kısmı bulmaya çalışıyorum. Bu DVD'den tarama yapmak ne kadar zormuş ya. Ee, şimdi Fuat Ergin'le röportaj yapılıyor. Bir sokak şeyi ee, yani ben sessiz olarak taktırabilirdim bunu herhalde ama. Ee, ya ne kadar saçma ya. Böyle sıkılıyor musunuz bunları beklerken bilmiyorum ama güzel bir şey olsun diye ha buldum evet ama bunu yayına verebilecek miyim çünkü e, bunu yayına vermek istediğimde şey dedi bunu yapamayacağım dedi al işte ya bir deneyeyim ben yine bakalım gelecek mi sesi diyor. Sesi de çok yüksekmiş. Birazdan sesini kısayım. Birazdan konuşacaklar. Böyle milyonlarca lira kazanmak belki de tuhaf olan şeydi. Bir de bunu düşünmek gerekiyor. Yani e, orada en nihayetinde siz bir e, yetinizi paylaşıyorsunuz kaydedip. Ve onun böyle sizin hayatınız boyunca sizi idame ettirecek paraya dönüşmesi belki sorgulanması gereken şeydi. Ee, bu arada bir açıklama yapayım şimdi bahsettiği şey müzik telif hakları yani bu açıklamayı yapmam lazımdı belgeseli izlerken bunu anlıyorsunuz da böyle bir kesitini paylaşınca olmuyordur herhalde neyse telif haklarından bahsediyor diyor ki e, yaptığınız bir şeyin paylaştığınız bir yeteneğin ömür boyu size bir şey kazandırması başlı başına garip değil mi dinlemeye devam ederim. Bu yüzden e, aslında doğru olan şeyin o olduğunu varsaymak e, algıda bir tuhaflığa neden oluyor. Bir oturup düşünmek lazım. ya yani Bir albüm çıkarıp torununa yetecek para kazanmak mı? Yoksa samimiyetle bir ayakkabı boyacısının da çok iyi ayakkabı boyadığı gibi senin de çok iyi müzik yaptığını kabul etmek ve aslında o noktadan baktığında aranızda çok fark olmadığını mı düşünmek? Bu e, tanrısal bir yeti ve büyük bir zenginlik ve müthiş bir işte ışık falan olarak algılandığı zaman haliyle uhrevi ve böyle e, çok büyük tabii e, çok böyle sanki e, karşılığı bedelsiz ve müthiş bir işte karşılığı olmak zorundaymış falan gibi geliyor bize. Bence tartışılması gereken nokta bu. Sen e, müziğini yap. Zaten bir şekilde hayatını idam ettirirsin. Yaptığın iş doğruysa, iyiyse, ise, samimi ise. Küçükken de çok şaşırırdım. Yani mesela Michael Jackson bir, bir haber okuduğumu hatırlıyorum böyle çocukken gazetede işte. Michael Jackson'ın şu anda torununun torununa yetecek kadar parası var falan gibi bir böyle şey haber okuduğumu hatırlıyorum. Mesela o anda şey demiştim ya çok tuhaf bu ya. Bu şaşırtıcı bir şey, bu tuhaf yani. Doğru zamanda e, doğru işleri yapmaya çalışıyoruz ve albüm bizim için işte vazgeçilmez ve tutkuyla koşmaya çalıştığımız bir şey değil. Bu zaman kadar böyle yürüdü ve albüm kayıtları bitmek üzere. Olursa da olur ama dediğim gibi ne yazık ki bizden işte telif hakları falan diye böyle bağırmamızı beklemesin kimse çünkü öyle bir şey olmayacak. Evet, ilk kapanı belgeseli efendim bu. Müjde yazıcının. Demin ben yanlış bir isim söyledim tabii ki de müjde yazıcının şeyi belgeseli oldukça da güzel benimle ilgili kısmı acaba yayınlamam böyle bir densizlik olur mu ya neyse hani paylaşmış olayım ya ne olacak ayıp bir şey değil yani terbiyesiz bir şey konuşmadım bir dinleyelim bakalım. Kasetler dolapların üstlerine, bazaların altlarına kaldırılalı on yılı geçti. CD'ler de aynı yolda hızla devam ediyor. İnternetse albümü olsun olmasın herkesin müziğini paylaşabileceği kocaman bir dünya sunuyor kullanıcısına. Işığı olan internetten de parlayabiliyor. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Araştırmalar gösteriyor ki bugünün internet kuşağı... Yaştan çoğunlukla bağımsız olarak şu, şu tip bir sabırsızlık eşiğinde 7 satırdan her şeyi uzun kabul ediyor 1.5 dakikadan uzun, bütün videoları uzun sayıyor Dolayısıyla biz şimdi milyonlarca insanın yeni araçlar sayesinde 15 dakikalık şöhret olmak için heyecan duyduğu bir çağdayız ama kimsenin 15 dakikalık sabrı yok yani o insan belki 15 dakika şöhret olacak ama bizim 1 dakikalık hevesimiz var çünkü sırada bekleyen milyonlarca 15 dakikalık starlar var şimdi müzik sektörü çok daha zorlu çünkü üretiminin çok kolaylaştığı bir dönemde seçenekler çok arttı artık mevzu müziğe ulaşmak ya da onu satın almak ya da çekmek falan değil hangi müziği dinleyeceğini ayırt etmek yani bugün cebimdeki telefon 15.000 tane şarkı depolayabiliyor Bazen düşünüyorum niye böyle bir yeteneği var bunun 15.000 şarkı Bazen bakıyorum diyor ki işte bilmem kaç 100 saatlik şey şarkı yükleyebilirsin Benim zaten o kadar Şarkıya Türkiye'ye ayıracak vaktim yok Yani Her şey dijital bir meta haline Gelmiş durumda insanlar Dinleyemeyecekleri kadar çok şarkıları izleyemeyecekleri kadar çok filmleri Tek tıklamayla alıp terabaytlarca Bir yere depolayarak bir evi Emekliliğe yatırım yapar gibi Kıymet verdiğinden ya da korsanlık yapma hevesinden değil de sadece ulaşabilmenin getirdiği o aç açgözlülük maymun iştahlılıkla saldırıyorlar. İşte efendim benim de e, bu belgeseldeki kısmım bundan ibaretti. Daha uzun bir konuşmaydı ama belgeselinin akışını ilgilendiren kısmı bu kadarmış. Aklınızda bulunsun. Ün kapanı e, Digiturk üyesiyseniz East TV'de zaman zaman gösteriliyor bana uğrarsanız DVD'sini seyrettirebilirim. Bende bir DVD kopyası var. Böyle efendim neyse devam edelim mi böyle güzel kafalara bak güzel güzel akordu buluyoruz. Gece her zaman güzel şeylere gebe. Hep söylüyorum. Hep söyleyeceğim. Devam ediyoruz. Cemal Ben Kadir Delik Adırlen, Kerim arıyorum, evini terk etti. Anlıyorsun değil mi? Mareya kıybolun. İstiyorum, istiyorum. Delik Adırlen, Delik Adırlen, Kerim arıyorum, evini terk etti. Delik Adırlen, evini terk etti. Anlıyorsun değil mi? Delik Adırlen, Mareya kıybolun. İstiyorum, istiyorum. ...sen hizmet ediyorsun? Bu evin uşağı yok mu? Nerede o Şaban? Buralardadır. Ne yapsın zavallı? Hangi birine yetişsin? Allah Allah! Her şey o koşturuyor. Tabii koşturacak, evin uşağı değil mi? Sinirlenme baba. Ben şimdi bulurum o iki. Şaban! Şaban! Nerede bu hayvan? yatıyorsun ha? yok canım evet yatıyorsun yatışımda bir tuhaflık mı var? hem de babamın yatağında ha bir mahsuru var mı? babamın yatağı ben de ananın yatağı demedim ki ulan sen benim babamın ha? yatağı <gülüyor> sefer onlarını gördüm nerede? nerede mi? rüyamda <gülüyor> hayırdır inşallah bir rüya gördüm de eee anlat anlat Efendim siz yeşil bir çayırda beyaz bir atın üzerinde kılıcınızı çekmiş sefer oğlarına hücum ediyordun. Ya anlat yavrum. Biliyorsunuz at Murattır. Yeşillik de... ottur. Biliyorum yavrum anlat anlat. Derken sefer onlarından biri sizi yakaladı. Başınızı ota soktu. Yok canım. Ya. Bunun üzerine siz otlamaya başladınız. ...ve birden Şaban Şaban diye çişnediniz. Aptal herif! Bu ne biçim rüya? Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Hayvan herif! Ah. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları... ...bununla tıraş oluyor. İngiltere Kralı... ...Rahmetli Başkan Kenedi... ...Taksız Kral Pele... bakan Bavuer... ...Kaleci Meryek... ...Nodya Komunati... ...Biricik Bagdo... ...Penerbahçe... İzlediğiniz Bakınız, evet saat 3 olmuş lan, yu dedim kendi kendime. Ne kadardır yayınlayız? Şuradan mı? Bir buçuk saattir yayınlan, bir saat 22 dakikadır yayınlaymışız efendim. Baya da bir şey çaldık ettik. Baya bir şeyler okuduk, soru-cevap yaptık, belgesel bile izledik ya şurada. Daha ne olsun, değil mi? Gecenin şu vaktinde. Biz şarkılarla devam edelim, birazcık kafa ayarını tamamlayalım. Ondan sonra yine konuşuruz bakarsınız yarın Cumartesi sizlerin büyük bir bölümünün sanıyorum tatil günü benim en yoğun günüm program günü Neyse devam edelim Efendim şöyle güzel ne çalalım Evet işte buldum o Sen affetsen, ben affetmem. Lan böyle FM radyo anonsu gibi oldu ya. Çok üzüldüm böyle ayrıntılardan dolayı. Bir de bu radyolarda, bu melodi kısımlarında ya özellikle introlarda şarkı başlayıncaya kadar boş boş konuşup tam o anda konuşmayı kesen DJ'ler var ya hepinizin götüne koyayım buradan da bunu anons etmiş oluyor Şarkı arasında konuşan DJ'leri sen affetsen ben affetmem. Bu arada bu Hammond or klavye soundı ne müthiş bir şey ya. Bak dinleyelim. Firehuz Derin Bulut affetsen ben affetmem ee, yine bizim sosyal medya programına konuk olup canlı performanslarını paylaşanlardan biriydi Kendilerini saygı ve sevgiyle anmış olayım kulaklarını çınlatmış olayım bu kafalardan devam edeceğiz böyle nostaljik bir şeyler çalışım var bu arada aklıma İstanbul Arabesk Project geldi dur da bir sıraya yerleştirelim şimdi dinleyelim evet evet şimdi tanıdık bir güzel bir versiyonunu üstünde emek harcanmış bir halini dinleyelim Ne için konsu başka çağırın. Bilgisayarım upload yapıyormuş ya Kusura bakmayın beyler Problem bendenmiş Yaşanır mı söyleyin ya süperdir Sözleri dinliyorsunuz tabi ama Hatırlatmak istedim Oh, yeah. Benim yerim seni Allah bile aff <Gülüyor> Ne ufak bir bilgi de vermiş olayım. Bunu İbrahim Tatlıses'ten dinledi birçok kişi ama birçok İbrahim Tatlıses şarkısı gibi söz müzik ona ait değil. Ali Tekin Türe söz müzik de Mustafa Sayan'ın Ali Tekin Türe müthiş adam neyse dinleyelim. boş hayaller hasretine seni yakacaklar vay be seni Allah bile ah. affetmeyecek Mermer evden çıktım bası bir kamyon düzansız geliyor. Buran dedim bu bu, bu bir yerde kaza yapacaklar ben bunu Tükeyim lan. Tüttüm kamyonu. Tüttüm. Kamyonu kaldırmağım. Bir kenara koymağım lan. Şöpürdür dedi abi. Allah razı olsun be. Sen nereden çıksın ya? Nasıl kaldırdın bu arabayı? Beni nasıl buraya koydun? Hayatımı kurtardın? Oğlum benim için kamyon nedir ya? Benim için kamyon. Bir dondurmayı nasıl şeye koyuyorsun? Yiyorsun benim kamyon. Benim için kamyon odur. odur. Oğlum kamyondan daha fazla daha var. Şereleri getirin. Var mı benim dünyada benim gibi karatacı? Benim gibi şey? Ya işte. Neymiş? Ben karata kursunu almışım lan. La benim ben ile üst karata kursu oynayan var mıdır dünyada? Tek bir kişi var o hocamız Müricli var. Ben ondan başka tanımak. <gülüyor> of fuck of fuck steady Ulan çet odasında millet birbirine yürümeye başlamış ha. Vay anam be. odası dedik de herkes bilmiyor olabilir efendim. Radyo yayınını dinlediğiniz sayfada bir konuşma balonu var. Mavra orada dönüyor. Mavra, Mavra. Neyse kafalar güzel. Butondan devam ediyoruz. Çok çok şeker bir şekilde devam edeceğiz de. Hmm. garlar havalara madem sanat günü başladık fevik tefkinde devam ederim mi ne dersiniz <gülüyor> unhappy and has been unhappy and sad consistently over at least a couple of weeks and often for longer than that. Or over, over that same couple of weeks, they can tell you that there's nothing they've been able to enjoy.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 Devlet bir sembol O sembolü simgeleyen adamlar bile göstermeliktir Aslında söz sahibi benim Ben Ben Ben istediğim için o müdür oradadır Ben böyle istediğimden bilmem kim mebus Bilmem kim takar olmuştur Ben istedim mi birden alt olur ekonomi dünyası Mort olur bütün iş hayatı Doğrusu şudur Değişme imkanı olmayan şeyi değiştirmek deliliktir Zengin zengindir Kir facirdir. Ne demek misinkinin? balıyla, yüküyle uğraşmak, onu paylaşmaya katmak? Nedir sokaklarda görünen şu sloganlar ha? Düzen değişmedir. Şu olmalıdır, bu olmalıdır. Lütfen Memur Bey. Konu başka. Hiç de değil. İşi gücü olmayan bir takım çocukların sözleriyle mi değişecekmüş düzen? Ne olmuş düzenen? bakınız Memur Bey. Dünya görüşlerimiz o kadar ayrı ki. Para. Etmek, paraya para doğurmaktır marif ettim. İnsan yakaladığı fırsatı değerlendirmezse Ona ulaşmak için en yakınını bile çiğnemezse Hiçbir zaman üne servete kavuşamaz Bir adamda para yoksa Adilami cihan olsa havadır hava Napolyon böyle demiş Para, para, para Biz çarıklı erkanı harfler, Biz patronlar olmasak hiçbirimiz bir işe yaramazsınız Ver bakalım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 Kimse gerekecek Sonunda birimiz ölecek Sen öleceksin yani Ben kalacağım daima Ebediyen Çünkü sermayeyim Yiyip yutanım Sömürenim Yönetenim ben gehaltım. Asayiram. Yaptıgım değil. Yıkılmayan adam derler bana. Aa, güzel kafalar güzel. Devam ediyoruz devam. Zaman ve durumlar değişiyor. ...değişmiyor demek... alkış sesleri nasılayım Tamam, şunu. Bu reklam bir bulutlu genç bir ortamın bir bakıp bu derli ancak iti olabilir. Ancak poster iti olabilir ya ben bu radyo yayınına niye başladım biliyor musunuz aklıma bir tane şarkı düştü dinlemek istedim ondan sonra hadi bir şeyler konuşayım çalayım radyo yayını yapayım dedim ama başlayalı ne kadar olmuş bakayım 1 saat 53 dakika olmuş o şarkı ancak aklıma geldi çalayalım değil mi yani dinleyelim efendim Ya gibi mübarek Aptal bitkini ama yine gelir beni bulur bu kafa Buruk yok böyle bir sinema Kuyaya düşmüş it gibi Kıraşlı yaktal bitkini ama yine gelir beni bulur bu kafa Buruk yok böyle bir sinema Göremez, göremez bu, ulaşmış, bu masa Nerede durduğunu apartman boşluğuna, boşluğuna Bir aile kurduğunu göremez göremez bu masa Sha la la hadi gelseniz ibneler. la la la hadi gelseniz ibneler dedikten sonra benim şarkıya girmem de manidar oldu. Neyse efendim ya, neyse. Bak size ne dinleteceğim, dikkatli dinleyin. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un Cevap: de 50 Cevap: Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bu arada millet uykum geldi diye sızlanmaya amırlanmaya başladı. Birazdan bitiriz. talking to me you're talking to me well, who the hell else are you talking to? talking to me well I'm the only one here who the fuck do you think you're talking to oh yeah huh? okay Şöyle, pintala kart üstü. Sen O hikaye. annemden Çocuklara çıkarırken buna tür olarak tek bir istisna tanıyoruz o da aşk ve sevgi. Bir insanın birine aşkını ilan ederken seni akıllıca makul bir şekilde seviyorum dediği işitilmemiştir. İnsan çılgınca aşık olur senin için deli oluyorum akıllıca değil. Bu en azından şimdiye dek edebiyatta, şarkılarda, tiyatroda, operada ve mitolojide hep böyle olmuştur. Akla başvurmak ancak aşk olmadığında akla gelir. Akıl ve duygu ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğu halde ikisini birbirinden ayırmak suretiyle birinin hakim ötekine yani duyguya hükmetmesini sağladık. Böylece bölüp yönetmemizi sağlayan totaliter ikilik lideri yarattık. Ama şimdi bilgisayarlı çöp çatanlıklarla, Bilgisayarların ayarladığı flört ve evliliklerle aşkta da aklın duyguya karşı zaferi nihayet bilgisayar aracılığıyla sağlanmış bulunuyor. Kişiliğimiz, ilgi alanlarımız ve karakter yapımız üstüne yürütülecek bilimsel araştırmalar sayesinde ideal eşimizi bulabiliriz artık. Tabi akıl ve muhakeme uzmanlarının yani evlilik danışmanlarının, sosyal danışmanların ve psikolojik danışma kuramlarını bilen çağdaş papazların bu süreçte önemli katkıları var. Hangisinin iyi, hangisinin kötü bir beraberlik ya da evlilik olacağını bu uzmanlar bize söyleyebiliyor artık. Mutlak üstünlüğümüzü ilan edebiliriz. Çıkarlarımızı ve kişiliklerimizi korumak için artık gitgide daha akılcı bir şekilde seviyoruz. Ve akim zaferiyle birlikte aşka son veriyoruz. Uygarlığın gelişimi insanoğlunun ilerleme ve başarılarıyla açıklanırken, Hayvanların evcilleştirilmesi çok önemli bir aşama olarak gösterilir. Bu bir yarı gerçekliktir. Hikayenin sadece bir tarafını anlatıyoruz. Sadece evcilleştirilebilecek hayvanları evcilleştirdik çünkü. Kaplanları, yılanları ya da maymunları değil. Bazı hayvanlar içgüdüsel olarak bizimle işbirliği yapmamış olsalardı hayvanların evcilleştirilmesi asla mümkün olmazdı. Ama işin bu yanı hiç dile getirilmiyor ya da dikkate alınmıyor. Bizim balık tutup onlarla beslenebilmemiz yalnızca insanın akıl ve yeteneği sayesinde değil, aynı zamanda balıkların da daima belli bazı göç davranışı kalıplarını izlemesinden dolayıdır. Yine de onları tutabiliyoruz ama evcilleştiremiyoruz. Ya tavuklar, atlar, koyunlar, keçiler yani hayvanların hepsi davranışları rastgele değiştirmek gibi uyumsuz ve düzensiz bir aktiviteye sahip olacak tarzda yaratılmış olsalar ki bu tarz aktivite bizim temel özelliğimizdir. Ve mesela zaman zaman yemeye, memeye, perhiz yapmaya karar verselerdi. Bu örnekle anlatmak istediğim şu ki biz hayatta kalabilmek ve yaşamamızı sürdürebilmek için hala tümüyle hayvanların içgüdüsel davranışlarına bağımlıyız. Onları ehlileştirip kendimizi böylece kolayca beslenme olanağı bulmamız onların içgüdüsel davranış kanıplarını inceleyip kavramış olmamızdan kaynaklanıyor. Ancak onları ehlileştirip kendimizi rahatça beslemeye başladıktan sonradır ki düşünmeyi yaratmayı, şehirler kurmayı, sanat ve savaş yapmayı sürdürebildik. Bütün mesele bizim beynimizin korteksinde bitmiyor. Tavukların içgüdüsel davranışları olmasaydı bugün ulaştığımızı söylediğimiz o uygarlık düzeyi de biraz zor olurdu. Gündüz Vassaf böyle söylemiş efendim. Biraz kafaları bir resetleyelim. Birkaç şarkı sonra da bitirelim artık ha. Ooo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 Hmm. Bu cigaraya acımam Sana değil cigaraya acımam Sokarım götüne Önüne bak kaldırma kafayı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 abi hastayım bu parçaya. Bırak lan şarkısını. Sen kendi şarkına bak. Karı gibidir şarkılar. Başkasının şarkısı harbi delikanlıya yakışmaz. Başkasının yattığı karıyla yatılır mı? Hı? Ben yatar mıyım? Sıkmışım Azize'yi. Ben şahsen başkasının yattığı karıyla yatmam. O zaman nikahlı karını sikersin sen de. <gülüyor> Pardon 175 kişi online dinliyor Ne yapıyoruz lan Hadi ben uyumuyorum uyumayan adam size ne oluyor kıyamıyorum ya Vallahi üstümde veval hissediyorum tamam birkaç şarkı daha çalıyorum sonra sizlere uykuya uğurluyorum rahat Sen! Muamire Aslı Bey'e uç Kamil Ateş'i örüp evet, komutanım! Kamil Ateş sen öldün! Karın var mı? Var komutanım! Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım! Hemen ama yeniye varasın. arasın! Lojmanda çok fazla tutmayacaklar! Niye? Öldün! Alan baban hayatta mı? Evet komutanım! İyi! Cenazene ona gönderirsin! Sen! Akan Atakan hata evret komutanım! Öldün sen Ataylı! Sen. Ömer Çetin mı Emret komutanım. Ömer Çetin Öldün. Sen. Utku Duman Giresun Emret komutanım. Beraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım. İyi çok iyi. Cenazeni babana veririz. Sen. Melih Kukuşu İstanbul Emret komutanım. İstanbullu öldün sen. Sevgilin var mı İstanbul'da? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısıysa başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen, öldün! Annenizin gözü yaşlı Hüngür hüngür ağlıyor kadın Komşularınızın kolları arasında Bileklerini ovuyorlar kolonyayla Evladın diye ağlıyor Evimin direği diye ağlıyor Babanız da ağlıyor Göstermiyor kimse ama geçmiş bir köşeye, içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle, tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlun daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor annem. Bastılar karakolunu. Hepinizi aldılar Gönderdik cenazeleri ailelerinize Kurşun izlerinizi silerler Kanınızı temizlerler, yıkarlar bir güzel Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar Öyle mi olur Turgay? Ömrettiniz güvü komutanım! Öyle oldu Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü! Ama uyuduğu için değil. Buraya erken gelelim diye. Koydular helikoptere Gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. İkin babadan Karayengret komutanı? Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Tabutunu taşıtırdı 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dak, ne iki dakikası? 45 saniyelik kavraman olursunuz. 45 saniyelik. Çıkar. Süslü püslü bir karı. Hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut, karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye! Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız, he? Öyle mi öldünüz? Hayır! Bu adam uyudu diye öldünüz! Kızmayın ona! Kızmayacaksınız! Kendinize kızın! Burası bir birlik! Bir Mesela'ya gitemezsin. Arkadaşın içinler getireceksin. Uyusun diye uyumayacaksın. Ölmesin diye öleceksin. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Çocukluğum anam babam Şu insanlar aklıma düşünce Çocukluğunda Çok mu Her çocuğu Ben hiç acı çekmedim tanımadım Sizin gibiler için başkaları acı çeker Bu böyledir kızım Bir ki lüks içinde yaşar Bir çoğunluktur ki onlar için öder ve öder Beş parmağım Beşi bir değil diyeceksiniz öyle mi Bunlar laf değil Aldatmaca uyutmaca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 Sana iki çift lafım var koca adamsın Paran var pulun var her şeyin var Binlerce kişi çalışıyor emrinde Yakışır mı sana ekmekle oynamak Yakışır mı bunca günahsızı Çoluğu çocuğu Karda kışta sokağa atmak Aç bırakmak Ama nasıl yakışmaz Sen değil misin öz kızına bile acımayan Bir damlacık saadeti çok gören Anlamıyor musun beyim Bu çocuklar birbirini seviyor ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Heh. Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi, saim bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözüm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 Yeah. <laughs> biliyorum kardeşim öyle ya da böyle. Dinleyici sayısını 63'e kadar indirdim. Birazdan kalanların da üstünü örtüp veda edeceğim. Bu arada fark ettim ki içimliği açtım. Maden suyu da masamda kalmış. Madeni gitmiş, suyu kalmış. Hiçbir kamarcık falan da yok. Bir yudum bakalım bir dakika. Evet. E aynen öyle olmuş. Yani olmuş. İyi gittik iki buçuk saati aşkın zamandır yayındayız. Artık çalmadığımız, söylemediğimiz, etmediğimiz pek az şey kaldı. Zirvede bırakacağız ama yavaş yavaş usul usul bir iki parçanın ardından perdeyi örteceğiz. Oh, i̇şte bu da maden suyu etkisi. <gülüyor> Devam. Bu saatlere yaraşır bir şekilde hem de Ka da hasta olduğum kısım ne biliyor musunuz? Arka plandaki vah bedallığı gitar. Bir gece düğünlerden konuşalım ya, eski düğünlerden. Ah, süper malzemeler var. at them. ulan. Ahlaksızlık mı? Evet yaptım. Ben en yakın arkadaşımı seni jandarmaya ihbar etmiş adamım. Sen yapabilir miydin benim yaptık mı? He? En sevgili arkadaşına ihanet edebilir miydin? Onu jandarmaya ihbar edebilir miydin? Arkadaşının altınlarını çalabilir miydin? O altınlarla arkadaşının sevdiki kadını anasından babasından satın alabilir miydin? Arkadaşını ölüme gönderebilir miydin? Ama ben yaptım. Aşkım için Şimdi söyle bana Hangimizin aşkı Keşeye daha büyük ha Hangimizin hangimiz Keşe için bu kadar günaha girmeyi göz alabildi Bu aşk için ben Cehennemde yanmaya hazırım Ya sen Ya Uğruna arkadaşı satamayacaksan O aşkı aşk denir mi bu da ayrı bir muhasebe. Evet efendim 2 saat 43 dakikadır yaptığımız bu boş ve beleş yayın bu gecelik burada nihayetleniyor. Üzgünüm sonsuza kadar devam edemezdi. Tadında bırakmakta da fayda var. Ben şimdi birazcık kitap okumaya geçeceğim. Okuduğum kitaptan güzel şeyler olursa üşenmezsem de paylaşırım sizlerle. Benimle bu yayına eşlik ettiğiniz için sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kaç kişiye teşekkür ettiğime de bakayım. 58 kişiye buradan teşekkür borcum var. Çok teşekkür ediyorum. Benimle beraber olduğunuz için sizler dinleyesiniz diye yaptım biraz da. Umarım keyif almışsınızdır. Geceyi e, her zaman olduğu gibi e, romantik bir parçayla tamamlayacağız. Zaten hani... Enerjilerimiz belli bir oranda düştü, sakin, duygusal bir kapanış yapalım bu sefer, böyle olsun. Yarın televizyon programında görüşürüz efendim, bildiğiniz gibi saat gece 00:15'te. bu saatte beni dinlediğinize göre bu bahsettiğim saatler sizler için sürpriz değil, TRT Haber'de 00:15'te beraber olacağız. Yarın kim var diye e, merak ediyorsanız eğer e, bir ipucu vereyim. Diğerlerini zaten paylaşacağız. Hatta iki ipucu vereyim. E, sonradan gurme Salih Zengin var ve Hasan Kaçan var. Bir konumuz daha olacak. Onu da yarına bırakalım. Umarım beraber oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum ve son şarkıyla aranızdan Huzurunuzdan çekiliyorum, ayrılıyorum. Yeniden görüşmek üzere. Parase constanting bir yaş Kishis Haber gozi, gozi. gozi. Mirga Mihtas <Nirvana activist> garaz Misad İyi sabahlar